Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Haberi uzun süredir sosyal medyada dolaşıyordu. Duymayanlar için biz de verelim dedik. Zonguldak'ta 4.112 yaşında bir porsuk ağacı bulundu. Bronz çağında filizlenen ağaç dünyanın en yaşlı ağaçlarından bir tanesi olarak kayıtlara geçti. Arkeofili'de yer alan habere göre Zonguldak'taki bronz çağında filizlenen porsuk ağacının ki letincesi Taksus Bacata Anadolu'nun bilinen en yaşlı ağacı olduğu ortaya çıktı. Ağaç aynı zamanda dünyanın en yaşlı 5 ağacı arasında da girdiği söyleniyor. 4112 yaşındaki porsuk ağacının tarihlendirilmesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesinden Doktor Ercan Ok'tan ve Anturya Danışmanlıktan Doktor Murat Yıldız tarafından yıllık halkaların laboratuvarda incelenmesiyle yapıldı. Yapılan incelemelerde ortaya çıkan sevindirici sonuçlardan biri de ağacın hala oldukça sağlıklı olması. Ve insanlar tarafından zarar görmediği sürece en az 4000 yıl daha yaşayabileceği dünyanın en yaşlı ağaçlarından olan ağaç, Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Sezgin Örmeci tarafından ilk edildi. Örmeci arkeofiliye yaptığı açıklamada bir köylünün kendisine haber verdiğini ve daha sonra bölgede incelemeler yaptıklarını belirtti. Örmeci ağacın bulunduğu 1500 dekar alanın tabiat anıtı olarak ilan edilerek mevcut Gümeli tabiat anıtının ekleneceğini duyurdu. Zonguldak'taki Gümeli tabiat anıtı dünyanın en yaşlı ormanlarından biri olarak kabul ediliyor. İçindeki birçok yaşlı ağacın yanı sıra 1987 ve 1164 yaşlarında ayrıca iki ağacı daha barındırdığı söylendi. Burada dipnot koymakta yalnız fayda var bilimsel açıdan porsuk ağaçlarının halkalarının çok sık olduğu için yaş tanımlamasında zorluk yaşandığı bilinen bir gerçek ve bazen yüzlerce yıl yaşındaki ağaçların binlerce yıllık olduğunun iddia edildiğinde biliyoruz konu Porsuk ağacı olduğu zaman. Dikirdağ'ın Saray ilçesindeki hava limanına malzeme üretmek için 100 hektarlık ormanlık alana maden ocağı izni çıkarıldı. Saray Doğayı Koruma Derneği karara karşı dava açacak tabii ki. Cumhuriyet'ten Hazal Ocağ'ın haberine göre şirketin ormanlık alanda dinamitlerle çalışacağı belirtilmiş. kararı karşı dava açacak olan Saray Doğayı Koruma Derneği üyeleri yaptıkları bu açıklamada. Cerat Tepe'de halkı Mehmet Cengiz'i gereken cevabı verdi. Çocuklarımız yarınlarımız için kazanmak zorundayız. Başka sarayımız, başka safa alanımız yok ifadeleri kullanıldı. Tekirdağ'da maden ocağı açmasına izin verilen Artvin Cerattepe'de de maden ocağı açmak isteyen Mehmet Cengiz'in ortağı olduğu İGA Havalimanı AŞ'e daha önce de 3. Havalimanı için İstanbul'daki ormanlara kurulmak üzere maden ocağı izni verilmişti. Şirket Bakanlığı 20 Mayıs'ta 3. Havalimanı'na malzeme üretme gerekçesiyle ormanlık alana granit ocağı ve kırma eleme tesisi kurma projesi için çevresel etki değerlendirmesi başvurusunda bulunmuştu. Çirketin hazırladığı başvuru dosyasında faaliyet alanında açık ocak işletmeciliği yapılacağı belirtilerek granit üretimi için iş makineleri ve patlayıcı madde kullanılarak delme patlatma yöntemiyle çalışılacağını ifade etmişti. Üretim malzemelerinin tamamının 3. Hava İmanı Projesi için kullanılacağı bahsedilen dosyada Havaalanı inşaatının ardından faaliyetin sona ereceği kaydedildi. Bakanlık şirket başvurusunda 1 Haziran'da ÇED gerekli değildir kararı verdi. Saray Doğu Koruma Derneği avukatı Demet Karpat karara karşı dava açmaya hazırlandıklarını belirtti. Saray Belediyesi'nin ve Tekirdağ Halk Sağlığı Merkezi'nin görüşü alınmadı bu yapılırken dedi. Dernek yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada da her geçen gün daha da şiddetli bir şekilde hissettiğimiz Doğa katliamlarına bölgemizde bir yenisi daha eklenmek isteniyor. Bu kez de Safaalan Mahallemiz İGA Havalimanı şirkete açılmak istenen patlatmalı granit taş ocağı ve eleme tesisiyle karşı karşıya. İşin skandal boyutu ise 100 hektarlık ormanlık alanı tahrip edecek. Hayvancılığı bitirecek olması halk sağlığına da ciddi olumsuzluklara yol açacak bir proje olması. Çevre İl ve Şehircilik Müdürlüğü'nün ÇED gerekli değildir kararı vermesi. Burada bir skandal ifadelerini kullandı. Açıklamanın devamında şu ifadeler var. Cerat Tepe maden açmak isteğiyle oradaki halka her türlü zulme etmiş Mehmet Cengiz'in de olduğunu söyleyelim ki meselenin özü herkes tarafından daha anlaşılır hale gelsin. Anlayacağınız Cerat Tepe'den eli boş dönen Mehmet Cengiz şimdi gözünü bizim ormanlarımıza dikmiş durumda. Bu projeyle verilen izini başlı başına bir hukuk skandalı bu haliyle bu projenin hayata geçirilmesi bölge halkını ve Bölge halkını temsil eden kurumları yok saymaktadır. Bizler de bu dayatmayı ve bu sorumsuzluğu kabul etmiyoruz demişler kendileri. Bir üzücü haber Sakarya'da iki Yunus Kayaya vurdu geçenlerde. Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahile vuran Yunus Cankurtaranlar tarafından bota alındı. Denizden alındı bir süre sonra yeniden Karaya vurup telef oldu. Kısa süre sonra da bir ölü Yunus daha Karaya vurdu. Karadeniz kıyısındaki Karasusu sahilinde sabah saatlerinde göreve başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı can kurtaran ekipleri bunu tespit ettiler. Can kurtaranlar yaşadığı belirlenen Yunus'u Zodiac botu olarak açığa bıraktı. Can kurtaranlar sahile döndükten bir süre sonra Yunus yeniden karaya vurdu. Yunus burada üzerine su dökülmesine rağmen hareket etmeyince öldüğü anlaşıldı. Görevliler bu Yunus'la uğraşırken kısa süre sonra sahile bir Yunus daha vurdu can kurtaranlar ölü yunusları sırtlayarak gömülmesi için Karasu Belediyesi ekiplerine teslim etti. Yunusların aşırı stres altında intihar ettikleri biliniyor. Ancak Sakarya'da karaya vuran yunusların neden karaya vurdukları yavan hayat veterinerleri tarafından henüz otopsi yapılmadığı için bilinmiyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Geze geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri.